Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Sevay Şahin. Bugün hocamız Cevat Çapan'la birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Cevat Hoca ile birlikte e, bugün doğumunun 100. yıl döneminde e, Üsat Obenil'i hatırlayacağız, beraber üzerine konuşacağız. E, hoca sağ olsun beni kırmadı ve e, Üsat Bey'i birlikte yad etmeyi kabul etti. Evet hocam. Tabii Vüsat'le çok köklü bir dostluğumuz vardı onun hakkında konuşmak onu anmak büyük bir mutluluk benim içinde çünkü öyle dostları olur ki insanın hem insanın hayatını zenginleştirir hem hayatını değiştirir hem hayatın anlamlı ve mutlu olmasını sağlar bu dostlar Üsat Bener öyle bir dostumdu benim. Ee, çok genç yaşta benim için çok genç yaşta tanı, tanıdığım birisi. Bilge Karasu tanıştırdı bizi. Lise son sınıftaydım. Ee, bir oyunumuza getirdi Üsat'ı Bilge Karasu. Ee, o oyundan sonra böyle bir çok hoş bir dostluk başladı. O yıllarda yüzbaşıydı, askerdi. Bener, Ankara'da oturuyordu. Bilge bir Ankara dönüşü Ankara'da müthiş bir yazar keşfettim diye heyecanla haber verdim. Ana dedi işte seçilmiş hikayelerde çıkıyor hikayeleri. Yakında dost diye bir kitabı hatta çıktı ve şeyin Yeni İstanbul Gazetesi'nin Muslar Arası bir ödülünde yarışmasında ödül aldı. Böylece adı duyuldu dedi. Ve e, bu dostluk e, o yıldan sonra gittikçe koyulaşarak devam etti. Ben ertesi yıl İngiltere üniversite öğrenimi için gitmiştim ama tatillerde geldiğimde e, İstanbul'da buluşuyorduk. Bu arada e, Üstad e, Ordu'dan istifa etti. Ve bir devlet dairesinde çalışmaya başladı. Aynı zamanda da hukuk fakültesinde yazıldı. Yani yeniden üniversiteye girmiş oldu. Her e, buluşmamızda bir taraftan onun hikayelerini okuyarak, bir taraftan dostluğundan e, yararlanarak e, bu e, ilişki gelişti ve döndüğümde Ankara'da askerliğimi, yani yedek subay okulunu Tuzla'da, uçak savar yaptıktan sonra Ankara'ya atandım, Milli Savunma Bakanlığı'na. Ve bir yıl süreyle Ankara'da neredeyse her gün müsaitle akşamları buluşuyorduk, onlara gidiyordum. Ee, ve sürekli bir e, edebiyat, müzik, e, resim, hem oradaki Ortak dostlarımızla bir araya geliyorduk hem de bu dostluk pekişiyordu. Bu arada aynı dönem yedek subay olan Oğuz Atay da Ankara'ya Milli Savunma Bakanlığı'na atanmıştı. Ben Oğuz'la Hüsret'i de tanıştırdım. Onlar da çok yakın dost oldular. Hatta o sırada ben John Whiting'den yürüyüş türküsü diye bir oyun çeviriyordum. Oğuz da Godoy'u beklerken çeviriyordu. Yani biz bu çevirilerle de e, Üsat'i biraz uğraştırıyorduk. Yani çevirileri ona okuyorduk. Onun da düzeltmeler yapıyorduk. Onun önerileriyle e, daha düzgün bir çevir yapmaya çalışıyorduk. Ve bu e, bu dostluk şeyden sonra da, ben İstanbul'a döndükten sonra da devam etti. Ee, her İstanbul'a gelişimde işte birlikte gittiğimiz yerler oluyordu. Mesela Köregava'a beraber gittiydik. Hatta Köregava ben, <gülüyor> Vüsat O. Bener olduğu için adı İrlandalı yazar diye tanıştırmıştım. Yani müthiş bir mizah duygusu vardı e, Vüsat'in. Ee, bir de e, müzik merakı vardı ve Türk müziğini çok iyi biliyordu. O yüzden ben, ben de meraklı olduğum için Alatürk'a müziğe birçok şarkıları ondan rica ederdim. Ben çünkü detone birisi olduğum için kadar ne kadar e, Güzel yarım yarım yamalak katılsam da şarkılara Müsaat çok iyi söylerdi Alatürk'a şarkıları. Evet. O yüzden e, ortak şeylerimizden biri buydu. Bir de e, 27 Mayıs günü ben üniversiteye asistan olarak girmiştim ve yabancı dil sınavı için Ankara'daydım. Ve ben Ankara'dayken 27 Mayıs evet. oldu. E, amcamın oğlumun evinde kalıyordum ve üniforma da oradaydı. O gün işte subay elbisemi giyerek sokağa çıkmaya sağ oldu halde sokağa çıktım ve tesadüfen bir bahçeli evlerden bir araç, bir sivil araç beni subay olarak yanına aldığı için beni Kızılay'a kadar getirdi. Ve doğru Vüsaatler'e gittim. İşte o gün şeyi orada dinledik. Yani Milli Birlik Komitesi'nin bildirilerini orada dinledik. İşte öğleden sonra da Sokağa çıkmayansa kalktı. Biraz sonra İlhan Berk de belirdi. <gülüyor> Vüslatlar böyle bir e, bodrum katı gibi ya birinci katta oturuyorlardı ya pencereden hemen sokaktan geçen görünüyordu. Yani gelenler bazen pencereden e, konuşurlardı. İlhan Berk de o gün e, orta, ortaya çıktı, belirdi. Çünkü e, Ankara'da olduğum yıllarda e, Vüslat'ın Evi de birçok e, yazarın ve sanatçının evi gibi bir toplanma yeri oluyordu. Yani işte Bilge Karasu Ankara'ya taşınmıştı, Turgut Yer Ankara'daydı, Cemil Eren Ankara'daydı, Orhan Peker Ankara'daydı. E, yani onlarla birlikte e, operadan bir takım sanatçılar, tiyatrodan bir takım arkadaşlarla buluşup e, görüşüyorduk. Ve tabii böylece hem paylaştığımız birçok sanat konuları oluyordu. Sanat sanatçılar, yabancı yazarlar, yabancı besteciler, ressamlar. Can Yücel o yıllarda Hindistan Büyük çalışıyordu. Oğlu Hasan doğduğunda işte kutlamaya gittik. Müsade beraber. Ee, bu bunun yanı sıra Vüsat ile e, mesela Turgut Uyar'ın evinde bir sürü böyle e, şarkılı geceler geçirdik yani Turgut da çok iyi Alaturka şarkı söyleyen birisiydi ee, ve bu dostluk e, daha sonra yani ben askerliği bitirip İstanbul'a döndüm arada bir e, saat İstanbul'a geldikçe şeyde de buluşuyorduk. Annesi babası şeyde Etem Efendi Caddesi'nde bir evde kalıyorlardı. Orada da buluşuyorduk. İşte Erhan Bener'le de gene o yıllarda kardeşi Erhan Bener'le de Erhan'ın da kitapları çıkmaya başlamıştı. Acemiler romanı çıkmaya başlamıştı. Tabii bu romanların yayınlanmasında Salim Şengel'in Hı hı. Ee, seçilmiş hikayeler daha sonra Dost e, Yayın Evi'nin e, rolü çok büyük e, ve bu kitaplar yani Dost daha sonra Geşemesiz yayınlandığında e, Hüsat Vener'in e, çok önemli bir yazar olduğu e, yavaş yavaş anlaşılmaya başlamıştı yani birçoğumuz Said Faik'ten sonraki en önemli Türk hikayecisi olarak görüyorduk Hüsat Töpenir. Ben e, 62'de evlenip tekrar İngiltere'ye gittim iki yılına. yani Üniversitede asistanken e, o yıllarda e, döndüğümde tatil için, bir kere doktora sınavı için döndüğümde daha sonra da kesin dönüş yaptığımda yeniden e, Hüsat dostluğumuzu bıraktığımız yerden sürdürmeye başladık. Ve, Burada bir ara verelim mi hocam? Buraya tabi, geçmeden önce. Tabi, tabi. Bu arada edelim? işte evet. e, bu müzik merakı diyelim. Hı hı. E, Müzikle e, ara verelim. <gülüyor> e, evet yani her uğradığımda Üsatlere şeyde Ankara'da ille bir şarkı yani bir takım sevdiğimiz şarkılar olurdu ama ondan en sık istediğim şarkı Her Rahmi, her rahmi her evet. zahmı ciğergahıma kar aranılmaz şarkısıyla. Onu çok iyi söylerdi. Onu dinleyebiliriz. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda ben sevai Şahin. Program konuğumuz, hocamız Cevat Çapan'la birlikte 100. Doğum gününde Müsat Bener'i yad etmeye, konuşmaya, anmaya devam ediyoruz. Evet hocam ikinci İngiltere'den dönüştükten sonra ikinci... Evet. Şimdi bu, <gülüyor> bu e, askerlik yaptığım yıllarda yürüyüş türküsünü e, çevirip bitirdikten sonra Hüsat'e e sık sık uğrayan dostlarımızdan bir de e, Sevgi sandıydı, Sevgi sandı. Sabahati Batur'la evliydi o yıllarda. E, Devlet tiyatrosunda raportör olarak çalışıyordu. Ve ben Muhsin Ertuğrul'un bir yazısını hatırlayarak Acaba Muhsin Bey de o sırada Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü, acaba Muayy oyunuyla ilgilenirler mi diye sordum. Ee, Sevgi sağını da hemen getirsin demiş Muhsin Bey. Ben işte götürdüm şeyi, e, çeviriyi. Fakat o gün Muhsin Bey yoktu. Mefküre Hanım, sekreteri, e, yarın dedi bir dilekçeyle getirin. Kitabı. Fakat ertesi gün gazeteler Muhsin Ertuğrul'un. O görevden alındığını yazıldı. Bu arada e, Vüsat de hem çok ilgilendiğiydi yürüyüş türküsünün çevir, çevirisiyle hem de kendisi de e, bir oyun yazmayı tasarlıyormuş ki e, o yıllarda Ihlamur ağacını yazdı ve Ihlamur ağacı Türk Dil Kurumu armağında aldı. Fakat bir türlü muracını oynayacak bir tiyatro çıkmadı ortaya. Yani nedense ne ödenekli tiyatrolar ne de özel tiyatrolar bu oyuna sahip çıkmadılar. Halbuki bu oyun bence hem kendi başına çok başarılı bir oyun hem de Hüsat'ın yazarlığını anlamakta bir anahtar yapıt olarak düşünüyorum. Yani oradaki... Baba, gelin, ana, oğul karakterlerini incelediğimiz zaman, onların ilişkilerini incelediğimiz zaman Müset'in hikayelerinde ve romanlarındaki insan ilişkilerinin, insanların iç dünyalarının ve o iç dünyalardaki çatışmaların ipuçlarını o oyunda bulmak mümkün. Nedense bu oyunda o yıllarda sahnelenemedi. Ee, tabii hem yürüyüş çöküsünde hem e, e, Üsat'ın e, e, kendi askerlik yıllarındaki anılarıyla ilgili çok e, söyleşilerimiz olduğu için biz e, arada birdik birbirimize paşam diye hitap ederdik. Yani o bana paşam der ben ona paşam deriz hatta e, ayrı şehirlerdeysek işte paşam diye telgraf falan çektiğimiz bile olurdu. Tabi bu da e, onun oyun merakının yani hayatı bir oyun olarak görme merakının yani mizah duygusunun kaynaklarından biriydi. E, zaten yazdıklarını okumaya başladığımız zaman... E, o, oyun, o öykülerdeki, romanlardaki, yazdıklarındaki inceliklerin hemen anlaşılmaması nedeni onun bu oyun oynama merakı. Yani sanıyorum Oğuz Atay'la olan ortak yanlarından biri nasıl Oğuz Atay oyunlarla yaşayanlar diye bir oyun yazdıysa ve oyunlarla yaşamak onun yazarlığının bir... ...giziyse, bir sırrıysa... ...bir formülü ise... ...müsadde de böyle bir... ...hayatı bir oyun olarak... ...görme merakı var. Zaten daha sonra yazdıklarını... ...okuduğumuzda... E, ...ve eleştirmenlerin... ...bu yazılanlara... ...bakışlarını... ...yaklaşımlarını incelediğimizde... E, ...bu oyun merakının... E, ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Yani mesela Ayşegül Yüksel öykülerdeki kahramanların birer soytarı olduğunu, hatta yazarın kendisini bir soytarı olarak gördüğünü ve bu yüzden işte Shakespeare'e, Beckett'e benzetiyor şeyi, Hüsado Böner'i. Çok güzel bir yazı değil mi? Çok güzel bir yazı. Çünkü Ayşegül çok yakından izlemişti Müsat'ın yazarlık gelişmesini ve tiyatro eleştirmeni olduğu için, tiyatroyu çok iyi bildiği için bu ilişkileri hemen görüp anlamış ve bu soytarılık kavramının onun yazdıklarında ne kadar önemli olduğunu bir soytarı olarak kendisini göster göstererek yani öyle bir Kişiliği benimseyerek ne büyük bir özgürlük kazandığını çünkü şeyine baktığımız zaman yani verdiği şeksler ve beket örneklerine baktığımız zaman oradaki bütün o en şaşırtıcı bilgelik örnekleri soytarıların ve soytarı gibi karşımıza çıkan estregon ve Vladimir gibi oyun kişilerinin sözlerinde bulunabiliyor. Ee, bu e, konuda Müsat bence e, benzersiz bir ustaydı. E, bu bu e, rolü oynamayı e, çok seven e, ve en acı gerçekleri bile böyle bir alaycı dille yani kendisini e, gülüş duruma düşüren bir karakter yaratarak Söylemeyi başarıyordu. Bu tabi e, çok rastlanan bir şey değil e, Türk edebiyatında, ama e, ona böyle özel bir yer e, sağlamış oldu. Hatta onun kişiliğindeki bu özellikler Oğuz Atay'ın tutunamayanlarda e, Çağatay Öner'in Süleyman Kargı kişisi olarak karşımıza çıkmasını bile sağladı. Kendisi biliyor muydu hocam bunu? Herhalde biliyordu yani, yani herhalde hiç bi konuşmadınız ee, Herhalde biliyordu çünkü aslında e, e, bu çeşit ayrıntıları pek konuşmadık ama e, o kadar benzer şeyler e, şey yaptık Biz ki sanıyor. konuştuk ki yani şey yapmadan bu sözleri anmadan anmadan <gülüyor> <gülüyor> onun, onun üzerine konuşmuş oldu. Tabii. Paylaştığımız çok başka şeyler de vardı yani şeyin yanı sıra diyelim ki Alatürk'a müzik ötesinde e, Batı müziğine de çok meraklıydı ve o alanda e, kendini e, bu işe veren birisiydi. Yani mesela e, şeyle karşı mesela bilge karasıyla e, benzeşen yanları olduğunu Birçok eleştirmen söylüyor ve Bilge Karasu'dan etkilenmiş olduğunu da söyleyenler var ve hepimiz gibi o da Bilge Karasu'dan bir şeyler öğrenmiştir muhakkak. E, fakat şuna dikkat ettim ben. E, Hüsat Obener Bilge Karasu'ya göre daha yerli bir yazar. Yani bu coğrafyayı bütün ıı, tahşasıyla, neredeyse köyleriyle, ıı, sıradan insanlarıyla daha yakından gözlemlemiş. Ve o gerçekliğin çok farkında olan bir yazar. Ve bu çok ıı, özellikle ilk içeride, dosta ve yaşamasızda çok taşra. kolayca ortaya çıkıyor taşra. taşra. E, taşra. Ama e, daha sonra yazdıklarında da aynı yazar. E, Ayrıntı zenginliği var. Diyebiliriz ki e, daha somut bir gerçeklikle karşı karşıyayız şeyde Hüsat e, Bener'de. Yani e, şey, e, Bilge Karasu'nun gerçeklik, gerçekliği anlamak, gerçekliği anlatmak konusundaki ustalığından söz etmiştik daha önceki bir konuşmamızda. E, mesela uzun sürmüş bir günün akşamı e, kitabında Andronikos'la ilgili o çatışmayı e, verirken çok ustaca bir yazarlık e, örneği veriyor Bilge Karasu. Ama Bilge Karasu'nun bir çeşit soyutlama ustası olduğunu da söyleyebiliriz. Müsaad Bener daha somut gerçeklere kolayca yaklaşabiliyor ve onları çok bilen birisi onların çok farkında olan birisi gibi Hı -hı. E, dile getiriyor o gerçekliği. Gerçekliğin iki farklı yüzük aslında. Evet. evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun ama e, devam edelim mi haftaya da Vüsat Beneri konuşmaya? Eğer Sadece sıkılmadıysanız o... tabii evet. devam edelim. Kesinlikle sıkılmadık. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden hocayla Vüsat Beneri konuşmak için hoşça görüşmek üzere hoşça kalın